رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحِلُ الْاقُدَةَ مِلَّسَانِي يَفْقَفُوا قَوْلِ Hepimizin malumudur ki yaklaşan bir kurban bayramı var. Peki biz bu kurbanı niçin kesiyoruz? Bu da amacımız ve Allah subhanahu wa ta'ala bize bu kurban bayramını niçin seçmiştir? Niçin? İslam'ın bir şiarı kılmıştır. İnşallah bugün bundan bahsedeceğiz. Öncelikle Allah subhanahu wa ta'ala her ümmete kendileri için sevindikleri ve birbirine sevindikleri Bazı günler ihsan etmiştir, bazı günler ne yapmıştır, onlara bayram kılmıştır. İmam Ebu Davut'un rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra yani Mekke'den Medine'ye geldiğinde Medine'lilerin sevindikleri iki gün var, eğlendikleri iki gün var. Nevruz ve Mihrican günü diye iki gün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu günler nedir diye sorunca ashabına, ashabı biz cahiliyet devrinden beri bu günlerde eğleniriz dediler. Yani İslam'dan önceden beri biz bugünlerde ne yapardık? Eğlenirdik e, eğleniyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam şu sözlere zikrediyor. İnna Allaha kad abdalekum bihima hayran minhuma. Şöyle ki Allah size o iki gün yerine daha hayırlı olan iki bayram vermiştir. Yevmel Adha ve yevmel Fıtır. Kurban bayramı ile Ramazan bayramı Bu iki bayram hem Müslümanların bir şiarıdır hem de Allah tarafından seçilen e, Müslümanlara seçilen iki gündür, iki bayramdır. Buradan şunu da anlıyoruz ki bu günleri Allah Subhanahu tarafından bu günler seçilmiş ve Müslümanlara verilmiştir. E, bugün inşallah bugünden yani kurban bayramından bahsedeceğiz. Kurbanın fıkhi olarak değil de sadece bunun hikmetlerinden, bunun öneminden ve faziletinden bahsetmeye çalışacağız inşallah. Kurban nedir ve ne demektir? Öncelikle kurban nedir ve ne demektir? Sözlükle yani duagette yaklaşmak. Yani Allah subhanahu wa e yakınlık sağlamaya vesile olan şey e, anlamına geliyor. Kurban e, dini terim olarak ise ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartlara taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak veyahut bu şekilde boğazlanan hayvana deniyor. Peki zamanımızın müşrikleri bunu bir yaklaşma aracı mı? veya Allah subhanahu wa ta'ala ve e yaklaşmaya vesile olarak kullanıyor? yıllık boşalan dolaplarını yenileme aracı olarak kullanıyorlar. Bunu bir adet olarak kullanıyorlar ve yine etlerini ucuza getirmek için ne yapıyorlar? Kurbanı bunun için kullanıyorlar. Bazı kimseler gerçekten Allah için yapsa da bunlar tevhid üzere olmadıkları ve şirk ve küfür üzere devam ettikleri için hepsi bu ayet kapsamına giriyor. Amiletun ve çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Tesla ne aran hamiye kızgın ateşe girerler. Lakin akî tevhidli bir Müslüman böyle değildir bu düşüncelere sahiptir bu düşüncelerden uzaktır. Peki kurban kesmenin hükmü nedir? Sadece buna değinebilin inşallah. Kurban kesmek cumhura göre, üç mezhebe göre e, ve racih olan görüşe göre müekket bir sünnettir. Bazı alimler Hanifiler de daha yol olmak üzere e, vacip olduğunu zikretmişlerdir ve decil olarak şunları söylemişlerdir. Kesret suresinin ikinci ayeti: "Tasalli li rabbike wanhar. Ohalde rabbim için namaz kıl ve kurban kes." ayetine delil olarak almışlardır. Şundan sebep ki kurban Müslümanlara farz, Müslümanlara vacip olan namaz ile beraber geldiği için bunun akabinde kurban da nedir? Vaciptir. Böyle söylemişlerdir. Ve yine diğer bir ise Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Maddi imkanı olup da kurban kesmeyen namazgahlarımıza yaklaşmasınlar. Böyle katı bir Sözü ancak vaciplerin veyahut farzın terki için söylenebilir. Alimler veriyeseriymcidir vacip diyen alimler. Sünnet diyenlerin delilleri ise sünnet-i müekked olduğunu söyleyenlerin delilleridir. İmam-ı Şam'da geçen şu hadisi delil almışlardır. Zilhicce hilalını gördüğünüzde ve biriniz kurban kesmek isterse saçını ve tırnaklarını kesmesin. Burada geçen Ve ara de ehadukum en yudhhiya. Sizden biri kurban etmek isterse, kurban kesmek isterse Burada alime şöyle demişlerdi, vacip olan bir şey iradeye taalluk etmez, isteğe bağlı değildir. Bundan sebeple nedir? Kurban sünnet-i müekkettir. Diğer ve kuvvetli olan bir delil ise Ömer radıyallahu anh ve Ebu Bekir radıyallahu anh, kurban bayramında bazen kurbanlarını ne yapmazlardı? Kesmezlerdi, bunu terk ederlerdi ve şöyle söylerlerdi. Ta ki insanlar bu ibadetin farz olduğunu ne yapmasınlar? Zannetmesinler bu ibadetin vacip olduğunu farz olduğunu zannetmesinler. Cumhur Ölema diyor ki bu vacid diye getirilen deliller demek yanlış anlaşılabiliyor. Bu konudaki naslar, bu konudaki getirdikleri hadisler yanlış anlaşılabiliyor. Allah Resulü'nün bunu hiç terk etmemesi yanlış anlaşılabileceğinden dolayı Hazreti Ebubekir ve Ömer radiyallahu anh ne yapmışlardır? Kurban kesmeyi bazen terk etmişlerdir. Bu en kuvvetli delillerden bir tanesidir. Bunun da zaten Cumhur'un görüşü de Sünneti merketler, bizim de görürsünüz budur Allah'ın izniyle. Kurbanın önemi. İlk kurbanın önemi nedir ve inşallah ondan sonra da hikmetlerine geçeceğiz. Kurbanın önemini nereden anlıyoruz Akif? Enam Suresi 162. ayetinde Allah Subhanahu Teala şöyle buyuruyor: "Oul Inna Salati wa Nusuki wa Mahiya wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin". Diki, ma kaqiben namazım, kurbanım ölümüm ve hayatım, yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Buradaki hayat, ölüm, namaz ve kurban diye dört tane ahmet, dört tane şey geçiyor. Önemli olan kişinin ölümü ne üzere olur? Hayatı, hayatını nereye sarf ettiyse kişinin ölümü onun üzere ölür. Bunun hakkında bir kısa hemen anlatayım inşallah. Abdülaziz İbni Ravvat şunu anlatıyor. Ben son demini yaşayan bir hastanın yanındaydım. Müslüman olarak bilinen bu hasta, bu hastaya sünnet olduğu üzere gelme şahadeti Şehadet'i telkin ettim. Fakat duymamazlıktan geldi. gelme şahadeti Şehadet'i telkin ve o duymamazlıktan geliyor. Ben bunu bir defa daha tekrar edince ben bu dediğine inanmıyorum dedi. Ölümü anında gerçekleşen bir olay. Ve o halde ölüyor adam. Allah alın azıca onun canını küfürü üzere alıyor. Ben onu neden bu şekilde davrandığını merak edip araştırdım diyor. Onun üzerine araştırmamın üzerine onun gizliden gizliye ne yaptığını içki içtiğini gördüm. Ki bunun üzerine demek? Tövbe etmemiş. Tövbe etmiyor. Bundan bir rahatsızlık duymayarak ne yapıyor? Günah işlemeye hayatını bu şekilde sürdürüyor. Allah-u Teala da onun ölümünü ne yapıyor? Hiç güzel etmiyor. Onun canını küfürüceler alıyor. Namaz dahi bu dinin direğidir. Hepimizin bildiği hadis ile namaz bu dinin direğidir. Kişi namazını ve kurbanı nereye kestiğine, nereye namaz kıldığına Bunu ne niyetle yapıyorsa hayatını ona göre şekillendirir. Hayatını ona göre şekillendiren insan ise İslam üzere şekillenir. Bunun üzerine ölümü de ne olur? İslam üzere olur. Allah'ın izniyle. Önemli ne binaen şunu da zikredelim. Allah Subhanahu ve teala Peygamber Havz'i neyle müjdeliyor? Tövser ile müjdeliyor. İnna a'ağayna kel kevser. Şüphesiz ki biz sana tövseri verdik. Peki hakikaten tövser nedir? diye Bunun akabinde zaten konumuz gelecek. Enes İbni Malik'ten gelen sadece şu rivayeti zikredeyim. Zaten Allah'ın izniyle önemi anlaşılacaktır. Enes İbni Malik rivayet ediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir uykuyu ve gülümseyerek başını kaldırdı. Kaldırdı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki az önce bana bir sure indirildi. Yani bu nadir bir olaydır ki kendisine sure indirildikten sonra sureyi okumadan önce Allah Resulü bunun önemli dikkat çekiyor. Diyor ki bana bir sure indirildi ve ondan sonra kevser suresinin tamamını okuyor okuduktan sonra Allah Resulü diyor ki köhüsler nedir bilir misiniz? Ee, sahabesi diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Allah Resulü bunun ardından şunu söylüyor O aziz ve celil olan Rabbimin cennette bana verdiği ırmaktır. Onun üzerine pek çok hayır vardır. Kıyamet gününde ümmetim ona gelecektir. Onun kapları yıldızların sayısı kadardır. Ki bu sure Allah Resulü'nün moralmen en çok düşük olduğu zamanda indiriliyor Allah Subhanahu Teala. Peygamber'e ne yapıyor? Bundan moral veriyor. Bunun hakkında rivayetler vardır. İbn-i Kesir'in tefsirinde geçiyor Allah'ın izniyle. İlk konumuz olan ikinci ayet. فَصَلِّي لِي رَبِّكَ وَالْحَرْ O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Allah Subhanahu ve Teala burada Kevser'in şükrünü eda etmesi için Allah Resulü'nün e, bu bununla müjdeledikten sonra Allah Resulü'ne diyor ki namaz kıl ve ne yap? Kurban kes. Kurban kesmesini söylüyor. Allah'ın bunun şükrünü eda edebilmesi için. Subhanallah. Kurban bu kadar önemli bir meseledir. E, yukarıda zikrettiğimiz e, diğer bir hadiste kurbanın önümüne ne yapıyor? Açık bir şekilde ortaya koyuyor ki bu hadisi okuyalım inşallah. من وجد الساعتن فلم يضحي فلا يقرابن musallana. Kim imkanı olduğu halde kurban kesmez ise bizim mescitlerimize yaklaşmasın. O kadar önemli bir amel ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimin imkanı bulunduğu halde, kimin malı bulunduğu halde eğer kurban kesmez ise, bundan uzak durur ise bizim mescitler, bizim namazgahlarımızdan uzak dursun, bizlere yaklaşmasın. Subhanallah. İnşallah önemli anlatabilmişiz. Peki kurbanın hikmeti nelerdir? Kurbanın bazı hikmetlerinden bahsedeceğiz inşallah. Yani Allah subhanehu ve teala bizlere bu kurbanı seçti. Bizlere bu bayramı verdi. Ve biz Müslümanlar her sene bunu bir şiar olarak ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz, kurbanlarımızı kesiyoruz. Peki oradaki hikmetler nelerdir? Biz kurbanı niçin kesiyoruz? Birinci hikmet, müminlere tevhid şuurunu hatırlatmak istiyor Allah subhanehu ve teala. Müminlere tevhid şuurunu hatırlatmak istiyor. Allah subhanehu ve teala Hac suresi 34. ayette kulli اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَسْكَلًا Niyaz kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimati l'an'am her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldı. Ayetin devamında ilaahukum ilaahu vahid işte sizin ilahınız tek bir ilahdır. Felehû eslimû şu halde ona teslim olun febeşşirul muhbitin alçak gönülleri müjdeli. Dikkat ederseniz efendim Allahu subhanahu wa taala biz her ümmet için Allah'ın kendine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini almasınılar diye kurbanı meşru kıldı. Sözünden sonra Allah Sübhanu Teala neyi zikrediyor? Akabinde sizin ilahınız tek bir ilahdır. Düşünün akli 4 bir yanında dünyanın dört bir tarafında seninle aynı dini paylaşan, aynı aklıyla olan Müslümanlar aynı günlerde, aynı saatlere yakın kurbanlarını bismillah Allahu ekber diyerek ne yapıyorlar? Boğazlıyorlar. Allah'a ne yapıyorlar? Kurbanlarını kesiyorlar. Bunu söylerken bile insan bunu hissediyor. Tevheş yorunu ne yapıyor? Hissediyor. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala şunu hatırlatmak istiyor. Yani siz ibadetlerinizi topluca Allah'a takdim ettiğiniz gibi yani kurban bayramı gibi topluca Allah'a takdim ettiğiniz gibi tek de olsanız toplu da olsanız yalnızca ve yalnızca Allah'a ne yapın? İbadetlerinizi yerine getirin. Yalnızca Allah'a dini haskılarak tek ve Allah'a ne yapın? Kurbanlarınızı kesin. ibadetlerinizi yapın. Allah Subhanahu taala her sene bu Müslümanlara ne yapmak suyu hatırlatıyor ve yine Allah Subhanahu taala Haç suresinde len yenelallah luhumha ve la dima'uha ve lakin yenahu't takva minkum onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz fakat ona sizin takvanız ulaşır yani Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır ayetin devamını okumadan önce Allah Subhanahu taala niye bunları zikreti onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz Bunun nüzul sebebini okuyunca Allah'ın izniyle daha iyi anlayacağız. Cahiliye ehli yani Mekke'nin müşrikler kurbanlarının etlerini ve kanlarını bolca Kabe'ye sürüyorlar. Diğer bir öğete göre ise kendi putlarına sürüyorlar. Etlerini de onların önüne koyuyorlar, Kabe'nin önüne koyuyorlar. Peki Resulullah Aleyhisselam'ın ashabı ne diyor ki biz kurbanlarımızın kanlarını Kabe'ye sürmeye onlardan daha hak sahibiz. Böyle söylüyorlar. Onlar bunu şirk üzere yapıyor. Biz bunu ne yapacağız? Tevhid üzere yapacağız. Bunu Allah subhanehu ve teala yapacağız. Biz daha sahibiyiz dediler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız. Aşır. Ayetin devamında كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللّٰهِ عَلَى ma هَدَكُمْ Böylece onları sizin hizmetinize verdik ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'a ne yapasınız? Tekbir edesiniz. Yani Allah'a tevhid edesiniz diye Allah subhanehu ve teala bunları, bu kurbanlıkları bizim hizmetimize vermiştir. Ve beşirir mühsinin iyilik edenleri müjdele. Bunları bizim hizmetimize vermiştir ki Allah subhanehu ve teala bu kurbanlıkları ne yapalım diye Allah'ın subhanehu ve teala'nın bize hidayet verdiğinden, doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'a ne yapalım? Tevhid etmenin bir aracılığı, bir yolu olarak Allah Subhanahu Teala ne yapmıştır? Kurbanlıkları bizim hizmetimize vermiştir. Onun için kurban geldiğinde, kurban bayramı geldiğinde, bu er Müslüman, bu ibadeti gerçekleştirdiğinde bu şuur ile gerçekleştirmesi lazım. Tevhid şuuru ve tevhidin birincinde olmasak gerekiyor. İkinci bir hikmet ise ki İslam'ın ve Müslümanlığın temeli olan teslimiyeti hatırlatıyor kurban bayramı. Allah Subhanahu Teala bizlere bunu hatırlatmak istiyor. Öncelikle bir Müslümanın İslami derecesi ne kadar müslüman olduğu, Allah'ın emir ve yasaklarına ne kadar uyduğu ve Allah Subhanahu teala'nın kaderine ne kadar teslim olduğuna bağlıdır. Yani kişi ne kadar bunlara uyuyorsa, kişi ne kadar bunlara teslim olmuşsa o kadar mümin olur. Kurban ibadeti nereden geliyor ki? İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam olayından geliyor. Hayatı teslimiyetler ile geçmiş, hayatı Allah'ın emrlerine teslim olmakla geçmiş olan İbrahim Aleyhisselam'dan Yine bir teslimiyet örneği göreceğiz Allah niye. Allah Subhanahu wa taala her sene bunu Müslümanlara hatırlatmak istiyor. Bu kıssaya biraz değinelim inşallah. Allah Subhanahu wa taala İbrahim Aleyhisselam 80 yaşına gelmesine rağmen Allah Subhanahu wa taala ne yapmamıştır? Bir çocuk ihsan etmemiştir. Çocuk nimetiyle nimetlendirmemiştir. Bazı hikmetlere binaen İbrahim Aleyhisselam ne zaman ki şirkten ve müşriklerden tamamen uzaklaştı, tamamen onları terk etti. Allah Subhanahu wa Taala o zaman ona ne yapıyor? Bir evlat veriyor. Meryem Suresi'nde şöyle geçiyor. Ve a'tezirukum ve ma ta'budun min dunillah ve ed'u rabbi size ve Allah'tan başka tapıtlarınızı terk ediyor ve Allah'a ve Rabbime ibadet ediyorum. Ya yani Rabbime ibadet edeceğim. Asa alla akuna bi du'a rabbi şakiyya. Rabbime ibadette mükle de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim Aleyhisselam böyle söylüyor ve devamında فَلَمَّ اَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ibrahim onları ve onların tatbuklarını terk edince وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُبُ Biz ona, İshak ile Yakub'u bağışladık. وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيَّ Ve her birini ne yaptık birer peygamber yaptık. İbrahim Aleyhisselam bu zorluklar üzerine e, babasını ve kendi kavimini terk edince Allah'ın emrine tam anlamıyla teslim olunca Allah subhanahu wa ta'ala ne yapıyor ki ona evlat veriyor ve bunda kalmıyor. Kullan cealna nbi ve her birini de birer peygamber kılıyor Allah Subhanahu wa ta'ala. Ve sonra Akhy Allah Subhanahu ve Teala eee İbrahim Aleyhisselam'a bir çocuk ihsan edince kendi elleriyle ne yapmışsınız şey İbrahim Aleyhisselam'dan onu kesmesini emrediyor. Subhanallah. Onu boğazlamasını emrediyor. Subhanallah. İbrahim Aleyhisselam ve çocuğuna yapıyor Akhy buna tam anlamıyla bir teslimiyet gösteriyorlar. Allah سبحان O teri bunun Safa suresinde şöyle anlatıyor. Pelmeberağma ahusseye çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa geldiğinde İbrahim aleyhisselam şöyle buyuruyor şöyle söylüyor çocuğuna. Qaleya buna ye inni arafil menami inni azbuk'a ey yavrucum ey oğlum ben rüyamda muhakkisinin kestiğimi gördüm. Sen dur meyda tara işin bakalım sen ona ne dersin? Qaleya abeti İf'al ma tukmar dedi ki ey babacığım emrolunduğun şeyi yapıp tam teslimiyete bakayım. Setejiduni inshallahu minas sabirin <gülüyor> Allah'ın izniyle beni sabredenlerden bulacaksın diyor İsmail Aleyhisselam. Telema <gülüyor> esleme ikisi Allah'ın buyruğuna teslim olunca ve tellehu lilcebin İbrahim Aleyhisselam ne yaptı onu yüz üstü yere yatırdı boğazlamak için yüz üstü yere yatırıyor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 Ona bir devlet veriyor ve ondan sonra da götürüp onu kesmesini istiyor. Subhanallah. Devamında bakı Allah سبحانه ve fedeinehu bize bir hengazyim ve ona büyük bir kurbanlık bir fidye olarak yani bir karşılık olarak verdik buyuruyor Allah subhanahu سبحانه. Bakı İbrahim aleyhisselamın bu teslimiyeti çok da akıl edecek bir teslimiyet değildir değil mi? Hani kim yapar onu? Uzun bir süre sonra kendisine bir çocuk bağış edilecek ve onu götürüp yüzüsi yatırıp Çağ boğazına dayayacak. Ve onu kesmeye niyetlenecek. Subhanallah. Bu çok da zamanımızı akıl alacak bir şey değildir. Ama lakin İbrahim Aleyhisselam Allah bunu emrettiği için Allah'ın emrine teslim oldu. Ve hiç terdit etmeden götürdü ve kesmek için yüzüstü yere yatadı. Bunun üzerine Allah Subhanahu Teala ne yapıyor? Hem onun çocuğunu ona geri veriyor. Hem de onun yerine ona bir kurbanlık bir kurban veriyor. Subhanallah. Hem de kıyamet gününe kadar insanlığa Müslümanlığa, Müslümanlara bu sünneti hatırlatmak için İbrahim ve onun çocuğunun şanını ne yapıyor? ki? Yüceltip, yüceltmek için kurban ibadetine İbrahim Aleyhisselam ile birlikte bu hikmetle beraber meşru kılmış ve İslam'ın bir şaarı olarak her sene Müslümanlar bunu ne yapıyor? Eda ediyor. Şimdi Allah Subhanehu Teala bize burada neyi hatırlatmak istiyor? Şunu hatırlatmak istiyor. Ey benim kullarım, bütün hayır, şeref, izzet neydedir? Teslimiyettedir. Velev ki sizin nefislerinize ağır gelse bile Allah'a ve onun şeriatına güvenin, Allah'a tam bir şekilde teslim olun, gerisini Allah'a bırakın. Kurban bayramı geldiğinde bizim hatırlamamız gereken en önemli mesele işte iştaki budur. Teslim olmalıyız, teslim olmalıyız, teslim olmalıyız. Biz hayır istiyorsak, biz şeref istiyorsak, biz izzet istiyorsak Allah'ın emirlerine, onun yasaklarına, onun kaderine tam bir şekilde teslim olmalıyız. Ve teslim olmadıkça da Allah Hazretleri Özey yapmaz? Şeref ve izzet vermez. Ve bunu sürekli kendimize telkin etmeliyiz. Ve kurban bayramı geldiğinde de birbirimize, kurban bayramı haricinde de birbirimize bunu ne yapmamız lazım? Telkin edip bunu hatırlatmamız lazım. Teslim olmalıyız. Bir diğer hikmet ise ki Allah subhanahu ve teala hac ibadeti yapan Müslümanlar ile yapamayan Müslümanlar arasına bir bağ kurmak istemiştir. Bunu nereden anlıyoruz? Ahi? Bunu şuradan anlıyoruz. Allah Resulü'nün şu hadisinden zilhicce ihlalını gördüğünüzde ve biriniz kurban kesmek isterse saçını ve tırnaklarını kesmesin. Ahi, kimin hangi zamanda vücudundan birkaç saçlarını ve tırnaklarını kesmesi yasaktır? İhramda olan için değil mi? Ahi? Bundan sebeple Allah ne yapmıştır? hacdaki Müslümanlar ile olmayandaki Müslümanlar arasında bir bağ kurmak istemiştir. Allahu A'la ve A'lem. Dördüncü bir hikmet ise ahi, ahi, kurban durumu kötü olan Müslümanlar ile durumu iyi olan Müslümanlar arasında nedir? Bir yardımlaşma aracı olarak kılmasıymıştır Allah Subhanahu ve teala. Yani yukarıda da dersin girişinde de bahsettiğimiz gibi kurban hem yardımlaşma hem sevinç ve sevindirmedir. Sevinç ve sevindirme günüdür. Zengin olan durumu iyi olan Müslümanlar fakir olan Müslümanları bugün ne yapmasıdır? Sevindirmesidir. Yani bu bayram sadece zenginlerin bayramı olmaması gerekiyor. Bu bayram fakirlerin de bayramıdır. Bu bayram bütün Müslümanların bayramıdır. Allah Subhanahu taala kurban kesen Müslümanlara ne diyor akıya yine Hac suresinde ve kulu minha ve at'imul ba'iselfakir. Artık onlardan siz de yiyin. Yoksa fakire ne yapın? Yedirin. Bu yine diğer bir ayette akı yanları üzerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Yani kurbanlıkları böylece sizin hizmetinize verdik. Hac suresi 36. ayet. Ahiyet, şimdiki zamanda da olduğu gibi eskiden de e, eski zamanlarda da kolay erişilebilecek bir yiyecek türü değildir. E, bundan dolayı fakir olan insanlar bunu sürekli ne yapamıyorlar? Tüketemiyorlar. Tüketemiyorlar. Allah subhanahu aleyhi ve bu bayram mürsülesiyle istiyor ki bundan bu bayramdan fakirler de faydalansın. Bundan yesinler ve bundan besin alsınlar. Tabii burada Allah Subhanahu taala Müslümanlar şunu da hatırlatmak istiyor. Eğer bir şeyden yiyorsan, güzel bir şeyden yiyorsan kardeşlerine ikram et. Kardeşinle bunu paylaş. Yani Allah Subhanahu taala paylaşma ilişkilerini de burada hatırlatıyor ve paylaşmaya sürekli ne yapıyor? Teşvik ediyor Müslümanları. Aynı şeyi nerede görüyoruz akı? Aynı şeyi Ramazanda da görüyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Fıtır sadakalarımızı veriyoruz. İbn Abbas radıyallahu an ondan naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak için ve yoksula ve yoksula yedirmek için bizlere fitremizi fitr sadakasını yapmıştır, farz kılmıştır. Yine Dar-ı Kutni'de geçen bir hadiste fakirleri bugün insanlardan bir şey istemekten kurtarın. Yani bugün bari fakirler gidip insanların kapılarından bir şey istemesinler. Bu bayramda hani sevinçtir, sevindirmek günüdür. Fakirleri bundan kurtarın. Kurbanın bir hikmeti de bu iddaki Bizler ne kadar araştırırsak araştıralım. Aziz ve hakim olan Allah bu kurbanı Müslümanlara bir şiar olarak seçmiştir. Buradaki hikmetler bitmez. Bizler kıyamete kadar bunu araştırsak da tam anlamıyla bunu ne yapamayız? Anlatamayız. Tam olarak bunları bilemeyiz. Bir diğer mesele ise ki kurban İslam'ın en büyük şiarlarından bir tanesidir. Kurban İslam'ın en büyük şiarlarından bir tanesidir. Allah subhane ve teala yine hac suresine وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Her kim Allah'ın şi'arını, Allah'ın nişanelerini yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Allah Subhanallah bunu ne için söylüyor? Kurban için söylüyor. Yani ona kıymet verirse, ona değer verirse ve ona karşı bir sevinç, bir saygı duyarsa فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Bu kalplerin takvasındandır. Çünkü kişi Allah'ın şiarlarına Allah'a verdiği değer kadar değer verir. Eğer kişi Allah'ın şiarlarına değer vermiyorsa bu adamın takvasına büyük bir, büyük problemler vardır. Bu kişinin Allah hidayet etsin diye. Turban ibadetini yerine getiren Müslümanların bunu hissetmesi lazım. Yani bu benim Rabbimin şiarıdır. Ben buna ne kadar kıymet verirsem, ne kadar değer verirsem o kadar Allah'a kıymet ve değer vermiş olurum. Çünkü bunu Allah subhanahu wa seçmiştir ve Müslümanlara bir şia atılmıştır. E çünkü insanlar için en büyük felaket nedir? Allah'ın şiarlarını bir adet haline getirilmesidir. Allah'a karşı yapılan ibadetleri bir ne yapmaktır? Bir şiar halinde yapmaktır. Kişi eğer ibadet niyetiyle yapıyorsa ki insanın kalbini ne yapar? İnsanın kalbini aydınlatır. Ona lezzet verir. Rabbine karşı ne yapar? Yakınlaştırır. Rabbine karşı takvalı olmasına ne olur? Vesile olur. Ve insan bunu hisseder. Allah'a karşı ne yapmasını? Yakınlaşmasını Allah'a karşı takvalı olmayı ne yaparak hisseder. Lakin bir şey adet haline geldiğinde sadece insanın sırtında ne olarak bir yük olur, onu terk ettiğinde hani insanlar ne der korkusu veyahut onu ne yapmış sadece bir alışkanlık haline getirmiştir veyahut onu bir rüya için yapmıştır. Hani cuma namazı da buna büyük bir örnektir. Hani cumaya gitmelerinin bu toplumun cumaya gitmelerinin çoğu şeyi nedir? Normal namazlarını kılmazlar. Cumadan cumaya Müslümanlardır zaten çoğu biliyorsunuz. Onun bir alışkanlık bir adet haline getirmişlerdir ve genellikle ne yaparlar? İşte ben gitmesem bana şunu derler, ben gitmesen bana bunu derler diye Cuma'ya giderler ki zaten kabul olmayan bir ahmetdir. Bazıları da bundan dolayı Cuma'ya gitmediğinden dolayı muvahhit olan Müslümanlar ne yaparlar? Kınarlar. Kendileri normal vakit namazlarını kılmıyor. Cuma'ya gitmeyen Müslüman'a gelip sen niye Cuma'ya gitmiyorsun? Sen Müslüman değilsin. misin? Bre kafir, sen daha normal namaz kılmıyorsun. Müslüman. Maalesef bugün dahi kurban adetleşen bir ibadet olarak haline gelmiştir. Çok şey için riyadır. Riya olarak gelmiştir. Çoğu insan bunu ne yapar? Çoğunlukla yıl içerisindeki et ihtiyacını gidermek, onu ucuza getirmek için kesiyorlar zaten. Rüya için işte ben kesmesem bana ne derler? Veya ben keseyim işte bana desinler ki bu adam ne kadar da imanlı bunu. Her sene ne yapıyor? Her sene kurban kesiyor diye. Ölsünler diye. Ama ahim vahid bir Müslüman ne yapmaz? Bunu bir adet olduğu için değil. veya bunu et ihtiyacı için kesmezler. Ne için keserler? Bu Allah'ın bir şiarıdır. İbrahim'in sünnetidir. Allah'ın tevhid etmek için, ona teslimiyetimizi gösterebilmek için ve Allah'a karşı takvalı bir kur olmaya, bir aracı olabilmesi için Allah'a, Allah subhane ve teala bize hidayet etmiştir ve bunun karşılığında ne yapmaktır? Allah subhane ve teala'ya kurban kesmek, Müvahhid olan bir Müslüman bunu dünyalık ihtiyaçları değil. Ukravi ihtiyaçları için ne yapar, kurban keser. Ibn Abbas'ın rivayetine göre ahli, bunları taazim etmekten kastı. Hac Suresinin 33. ayetinde dikrettiğimiz, وَمَنْ يُعَبْدُمْ شَاعِرَ اللّٰهِ Bunları taazim etmek, yani onları ne olmak? Onların semiz olanlarından, yani iyi beslemiş, iri olanlarından, güzel olanlarından seçmek demektir. Demiştir Ibn Abbas radıyallahu anh. Seyyid Kutub'un tefsirinde hakik, şöyle bir rivayete yer vermiştir Seyyid Kutub. Abdullah ibn Umar anlatıyor bununla ilgili. Ömer radıyallahu anh'a çok kıymetli asil bir deve hediye ediliyor. 300 dinar bedel biçenler olduğu rakiliyor. Ömer radıyallahu Allah'ın yanına geliyor ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü bana çok asil bir deve hediye edildi. Değeri ise 300 dinardır. Şimdi onu satıp başka hayvanlar satın alayım mı? diye soruyor Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hayır onu Allah için kurban kes dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan neyi anlıyoruz? Abi? Bir muvahhit, bir Müslüman. Hani araba seçerken üçüne beşine bakmadan iyisini temiz oranına alayım. Ev seçerken iyisini temiz oranına olsun üçüne beşine bakmaz. Ev eşyası alırken üçüne beşine bakmadan iyisini alıyorsa iş, mesele Allah'ın şiarlarına geldiği zaman Allah'a ibadet etmeye geldiği zaman yine üçüne beşine bakmadan yapması lazım? En iyisini seçmesi lazımdır. Yoksa bu kurban ne ki Bu kurban kurban değildir. Bu kurban Allah katısına nasıl kabul görecek? Sübhanallah. O zaman sen demek ki Allah'ın şiarına o kadar değer veriyorsun. Sen e, üçüne beşe bakmadan iyi temiz olanını alıp işte e, kurban geldiği zaman da en ucuzuna getirmek istiyorsan bu sana ne yapar? Bu seni Allah'ın şiarına ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Kurban'ın faziletinden bahsetmek gerekirse kurban ile ilgili bazı senede hakkında alimlerin ihtilaf ettiği Bazılarının hades Hasan, bazılarının ise zayıf dediği rivayetler mevcuttur. Bir tanesini okuyalım inşallah. Adem oğlu kurban bayramı günü Allah katına kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz ki o kesen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katına kabul görür. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katına kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban ile hoş edin. Kerim'izde geçen bu hadis. Lakin bu hadislerin hani zayıf olarak rivayet edilmesine rağmen bazılarının kurbanın faziletini nereden anlıyoruz afiyet? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu taala'nın şiar olduğuna dair nasıl kıldığı tek ibadettedir, kurbandır. Az önceki zikrettiğimiz ayette "ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" Kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse ki ayeti buna delildir ve diğer bir ayet والبقرنا جعلناها لكم من شعائر الله في لكم فيها خير كurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişaneleri kıldık sizin için orada hayırlar vardır Seyyid Kutup tefsirinde şöyle demiştir büyükbaş hayvanlar zekat etmesin sebebi Allahu Teala'nın insanları iyi olanını sürekli iyi olanını büyük olanını ne yapmakla teşvik etmektir Allah için bir şiar yapacaksak onu ne yapmaktır en iyi şekilde yapmaya teşvik ettiğini söylüyor şey, Allah Subhanahu ve teala onu bir şiar kılmıştır ve kalplerin onu tazim etmesini istemiştir kurban ibadeti ki atamız olan İbrahim aleyhisselamın sünnetidir ve Allah Subhanahu ve teala bununla atamız olan İbrahim aleyhisselamın yolunda gitmeyi bize göstermiştir bununla kendisine yaklaşılması için bir vesile hidayetine karşı bir şükür göstermenin bir vesilesi olarak kılmıştır ne kadar da büyük ne kadar da faziletli bir amel olduğunu ne yapmaktadır? Göstermektedir. Lakin yukarıda da zikrettiğimiz gibi zamanımızın müşrikleri ya eski zamandaki müşriklere dahil olmak üzere bunu bir şiar olarak değil de bunu bir adet olarak yapmaktadırlar. Kestiğimiz ve keseceğimiz bütün kurbanları sadece dini kendisine has kılarak kesmeyi nasip etsin ve yani bu ibadeti bizlerden kabul etsin. Tekabbelallahu minna ve minkum. Rabbim sizlerden ve bizlerden kabul etsin. Allahümme amin. Ve ahir davana.